Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allah Teala insanı üstün ve Ali olarak ahsen takvimde yaratmış, muvakkat dünya hayatının imtihanını kazanmasına mükellef kılmıştır. Ve bu itibarla insanın yaratılışından gaye Allah Azze ve Celle'yi Rab olarak tanımasıdır. Nitekim, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ fi اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Ant olsun, şüphesiz biz insanı en güzel bir surette yarattık, yaptık. Ve, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsan ve cinleri ancak beni sıfatlarımla tanıyıp, bana ibadet etsinler diye yarattım, diye buyurmaktadır. İnsanı ahsen-i takvimde eşit her hususta üstün ve seçkin olduğu halde yarattığı için de dünyada onu huzuruna, ahirette ise onu cennetin nimetlerine ve cemalini görmesine davet etmektedir. İnsanı o Ali huzurdan uzaklaştıran, nefsi ve nefsinin istek ve arzularıdır. Onun için sanki nefsini şeytani, hayvani vasıflardan temizle ve bana doğru gel diye huzuruna davet etmektedir. İşte bu davete icabet, itaat ve ibadettir. İnsan, en Ali ve en adi iki derece arasında yaratılmaktadır. Ali vasıfları, ruh itibariyle ahsen-i takvim sureti ve güzel ahlaktan ibaret olan siretidir. Adi tarafı ise, nefsi itibariyle hayvani ve şeytani beşeri hisleridir. Demek insan iki şeyden mürekkeptir. Birincisi, toprağın mahsulü olan çamurun özü ve bütün özellikleriyle beden ve içindeki ruhi hayvani eşit nefsidir. Bu cihetle insana bakıldığı zaman insanın hayvandan hiçbir farkı olmaz. Son son insanın hayatı et kan ve nefesten ibaret olup av ve avcı olarak görülür. Nitekim Valal Hallaknel insanemin sal Salin min in mesnun andolsun biz, İnsanı pişmiş, kuru bir çamurdan suretlenen bir balçıktan yarattık. Mealindeki ayeti kerimede hamein kelimesinin kokmuş ve siyahlaşmış çamur demek manasında olduğunu müfessirler tasrih ettiler. Yani Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı toprağın özünden, hülâsalaştırmış çamurdan bir suret olarak yarattı. Tıpkı ehli Fen'in hayatın başlangıcının izahında beyan ettikleri RNA eşit ribinos. Sükleid asit ve DNA eşit deoksiriboz, nikloid asit çeşitleri, diğer ifadeyle birçok cüzlerden terkiplenmiş çekirdek, idareci elektronlar ve moleküller gibi toprağın özü olan çamurdan birçok cüzleri birleştirdi, harekete geçirdi. El-Hayyü ve El-Muhyi isimleriyle Allah Teala harekete geçirdiği o çamurun özüne tecelli ederek hayat verdi ve verdiği hareketi kendisine hayat kıldı. Demek hayat, allah Teala'nın yaratmış olduğu maddenin milyonu aşkın mürekkep cüzlerinin birleşmesinden ortaya çıkan harekettir. Bu cihetle insan, güneşte, yerde ve sair kürelerde olan maddelerle cinsinde ve bunlardan en Ali olan his ve harekete sahip nev-i hayvana müşterek sıfatlarla birleşmektedir. Sonra Allah Azze ve Celle, mezkur cüzleri ve o cüzlere verdiği hareketi Adem aleyhisselamın neslinin hakkında suya kalbetti ve başka kanunlara tabi tuttu. Nitekim bu hususta da Ellezî ahsene kulli şeyin halqahu ve beda khalq al-insâni min tîn, sümme ce'ale neslehu min sulâleti mimmâ in mihîn. El Hayyul ismiyle tecelli eden Allah Teala yarattığı her şeyi güzel yapmış. Ve başlangıçta insanı eşit Ademi çamurdan yaratmıştır. Sonra onun zürriyetini nutfeden hakir bir sudan eşit sipermadan türemesini takdir etti buyurmaktadır. Hadise şerifte de: İnnâ Allah țâ ala ҳалق ʾAdâm min қабḍت ِ қабضها min jmiʾl ʿArḍi, fajāʾ bānu ʾAdâm ʿalā қadr ʿArḍi, fajāʾ minhumu ʾal-ʾAhmaru, waʾal-ʾAbyadu, waʾal Şüphesiz başlangıçta Allah Teala, Adem'i yer küresinin tüm cüzlerinden aldığı bir avuç topraktan yarattı. Binaenaleyh, Adem oğulları, yer küresinin rengi ve tabiatı üzere geldi, türedi. Onlardan bazıları beyaz, bazıları kırmızı, bazıları siyah ve bunların aralarındaki renkler üzere geldi. Yumuşak ve gevşek, sert ve eğri, çirkin ve güzel ve bunların arasında geldiler diye buyuruldu. Bin netice Allah Teala, RNA ve DNA şeritlerinde mevcut olan hareketi, eşit hayatı ve bu zincir halkalarının taşımış olduğu huyları, karakterleri, en geniş manayla ahlakı ve bunun tuhumluktan ağaç haline gelebilecek beden olabilecek suretini insanın nutfesine yani tohumcuklarına nakletti ve onda gizletti ve haliyle hakkında kanununu da değiştirdi. İşte bu hikmete mebnidir ki, normal bir ağaç ve mercan gibi ilk insan, Adem'in topraktan çıkışı gibi değil, insan iki eşin birleşmesi suretinden doğar. Artık Adem'in evladı, ağaç ve mercan gibi bizzat çamurdan değil, müşahade edilen suretle üremektedir. Şüphesiz cüzlerin hareketi Allah Teala Zülcelal Hazretlerinin El-Hayyü, El-Muhyi isimlerinin cilvesi, eseri, hayat ise bu eserin mahsulü, meyvesi ve bunu temesül eden insanın nefsi eşit ruh-i hayvanidir. Bu itibarla insan hayvani bir hayata sahiptir ve onunla cinsi âli de birleşmektedir. İnsanın mürekkep olduğu ikinci cüz'ü Ulvi, üstün sevki irade ile bedenin kafesi içerisine girip birleşen ruhudur ki Allah Teala onun hakkında da "Tümme sevve ve huvena fehafihi min ruhihi ve cealalekum es-sam'a ve'l-ebsara ma sonra onu şekillendirmiş ve ona kendi tarafından ruh üflemiştir ve sizin için kulaklar, gözler, kalpler yaratmıştır. Ne kadar az şükredicisiniz buyurmaktadır. Ruhu beden kafesine sevk ederken de kendisine yardımcı olarak iradeyi aklı verdi ve bu cihetle insan bütün hayvan nevitlerinden ayrıldığı üstün kılındı şeref kazandı Veni Tekim Allah Teala vela kavraram ne beni Adem ve gerçekte biz Adem oğullarını şerefli, Üstün ve seçkin kıldık buyurmaktadır beden kafesinde nefs ve ruh birleşmeden önce iki şey Birleştikten sonra ise bir tek şeydir ve işte bu şeye insan ismi verilmektedir. Birleşmeleriyle birlikte insanın içinde devamlı bir surette nefs ve ruhun arasında nizalar yani çekişmeler, yani münakaşalar, çarpışmalar bulunmaktadır. Tabiatı şer olan nefs daima tabiatı hayır olan ruhu kendi vatanına yani hayvan alemine davet eder. Zira vatanı topraktır. Topraktan çıkan mahsuller kendisinin gıdasıdır, yaşamanın sebebidir. Onun için ruhu korkutur, en güzel yemeye, en güzel içmeye, en güzel giyinmeye, en güzel meskene, hülasa dünya hayatının zinet ve debdebelerine davet eder. Kendi vatanında olduğu için de tabiatı ile ruha imanın zafiyeti derecesinde nefs galip gelir. Nitekim bu itibarla Allah Teala zük yenel lin şehavat vallahu husnul Nefsi galip olan insanlara kadınlar, oğullar, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşler, salma atlar Sağmal hayvanlar ve ekinlerden gelen mahsuller bezenip süslendirildi. Eşit, beğendirilip sevdirildi. Nihayet bunlar dünya hayatının metaıdır. Allah ise nezdinde, ona varılacak türlü nimetlerle dolu güzel yer vardır buyurmaktadır. Nefs, hem cinste yani toprağın özünde maden nevileriyle, topraktan çıkan hayvan nevileriyle ve yine toprağın özünden çıkan insanın yaşamasına sebep olabilecek gıda maddeleriyle birleştiği için hem nev'ini sever ve tabiat ile buyunlara meyleder. Nitekim hukema, el cinsu ile el cinsi yemilu, her cins her cinse, yani bir cinste birleşen nev'iler birbirlerine meyletmektedirler, dediler. Nitekim, Kutibe alebni âdeme nasibuhu minezzina mudrikun zâlike lâ mahaleteh, فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناه البطش والرجل زناه الخطأ والقلب يهوى ويتمن ويصدق ذلك الفرج ويكدب. Adem oğlunun zinadan nasibi yazılmıştır. Eşit sinir sistemleri içerisinde birçok duygular, istek ve arzular, tabii iyi bir kanun olarak yaratılmıştır. Her nasıl olursa olsun buna erişecektir. Haliyle gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, ellerin zinası tutmak, ayağın zinası da yürümektir. Kalp ise iştahlanıp meyleder, ona arzular, temenni eder. Haya yeri de bazen onu tasdik eder, bazen tekzip eder. Maalindeki hadise şerifte buna delalet etmektedir. Bu itibarla nefsin, dünya hayatında yaşamanın sebeplerine tevessülü, sünnetullah'tan olup tabiidir ve haliyle dünya hayatında elde edilen nimetlerin idamesini garantiye alabilmek için nefs, oğullarını, eşit neslini ve neslin çoğalmasına sebep olabilecek eşini tabiatıyla sever. Bunun için ruhu dünya hayatının idamesine davet eder ve galebe çalar. Ruh da ulvi melek aleminden olduğu bir de cennetin nimetlerini bildiği için o da tabiatıyla nefsi ebedi ve uhrevi yani ölümden sonraki hayata doğrusu ayrılmış olduğu vatana cennet ve içindeki nimetlere davet eder. Artık nefs onun bu davetine icabet etmeye mükelleftir. Zira Allah Teala da وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٍ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Ruhları, Hakk'a kabiliyetli kullarım, sana beni sorduğu vakit de ki, gerçekte ben kendilerine pek yakınım, dua edenin duasına, bana dua ettiği zaman ona icabet ederim, karşılık veririm. O halde kullarım da benim davamı kabul etmekle icabet etsinler, ve benim rububiyetime inansınlar. Umulur ki doğru yolu bulurlar. Mealindeki ayet-i kerimede, ruhun istek ve arzusuna muvafık olarak, kulunu iman etmeye ve kesin yakın üzere Rabbine yalvarmaya davet edip, böyle yaptığı takdirde kendisine doğru yolu göstermeyi vaat etmektedir ve isteklerinin hak olduğuna işaret ederek, سَابِكُوا Rabbikum ve مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا semai السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ aydetlillediğine Eğen muillahi var Ruulihi delike Fadluullahetimenyeşee, Vallahu zül Fadl azım. Rabbinizden makfireete, Allah ve peygamberlerine inananlara mahsus hazırlanmış, genişliği göklerle yerin genişliği kadar olan cennete yarışmaya koşun. İşte bu Allah'ın fazla keremidir ki onu dilediğine verir, Allah büyük fazla Kerem sahibidir yarışmasını emretmektedir. Ruh ve nefsin çarpışmalarının neticesinde nefs galebe çalarsa, ölümden sonra insanın varacağı yeri cehennem ve ateş olur. İnsan doğarken hepsi bir, öldükten sonra iki taifedir. Ferikun fil cenneti ve ferikun fil sa'ir. Şüphesiz bir fırka cennette, öbür fırka ise sairde. Eşit ateştedirler. Yani İslam dini. Kur'an ve hadisin hükümleri kendisine hakim olan insan cennette, bunu bırakan insan da cehennemdedir. Cehenneme giren de bazıları muvakkat, bazıları müebbet kalacaklardır. Ciddi bir surette Abdullah olmayanlar, yani takva dairesinin haricinde sadece oyuncak olan dünya hayatından faydalanmak için birleşip dostlaşanlar, birbirine davacı, düşmanlar olurlar. Ruh galebe çalarsa, ölümden sonra ruhun varacağı yeri elbette cennet ve içindeki nimetler olur. Demek insanın darul imtihan olan dünyaya gelişinden gaye, iman etmek, nefsi ıslah etmek, sıratı mustakim üzerinde sebat etmek, dolayısıyla nefse tapmaktan kurtulup Abdullah olmak, sadece Allah Azze ve Celle'yi tanıyıp ona tapmak olmak üzere dört şeydir. Zira kıyamet gününde her türlü korkudan kurtuluş, ve her maksada ulaşmak sadece Abdullah olanlara mahsustur. Nefsin istek ve arzularına yani heva ve hevesine tapmaktan arınıp Allah azze ve celle'ye inanarak ibadet edenlere cennet var. İşte buna ulaşmak asli maksat ve amaçtır. Nitekim Kur'an-ı Hakim'de el-ehillâ yevme idin bazıhum li ba'dinâdû illel muttakîn. Ya <Gülüyor> عباد Allah'ın azabından korkarak, azabın vesilelerinden korunanlar müstesna olmak üzere. Dünyada iken nefsin istek ve arzusu üzerinde birleşip dost olanlar o gün birbirine şiddetli düşmandırlar. Ey benim kullarım. Bugün sizin üzerinizde hiçbir korku yoktur ve sizler mahzun da olmazsınız. Kullarım onlardır ki ayetlerimize inanırlar ve emrime ciddi teslim olanlardır. buyurulmaktadır. Her insan Allah'ın kulu olduğunu iddia etmektedir. Lakin Allah Teala "Ve ma nursilul murselin illa mubeshirin ve munzirin fe men amene ve asliha fala khovfun ve lahum yahzanun" Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve korkutucular olarak göndeririz. Kim inanır ve kendini düzeltirse, eşit nefsin istek ve arzusunu bırakıp Rabbine teslim olursa, onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Ve, اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا أُولَٰئِكِ أَصْحَابُ cenneti خَالِد۪ينَ ف۪يهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Teslim olarak Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Onlar cennetlidirler. Yapmakta olduklarına karşılık onda ebedi kalıcıdırlar. Bir de أَلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِم۪ينَ Kullarım onlardır ki Ayetlerimize inanırlar ve emrime ciddi teslim olanlardır. Mahalindeki ayeti kerimelerde kullarını tanıtmıştır. İşte o ulvi maksat ve ali vatana ulaşabilmek için nefsi mağlup etmek, insan için farz bir vazifedir. Ve bu vazifeye terbiye-i nefs denilmektedir. Bunun için bu risaleye terbiye-i nefs ismi verildi.